الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اقتدى باثارهم واتبع سبيلهم بالهدى والصلاه والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين emma ba'd fe inne asdaqa al hadithi kelamu Allah ve khayral hadhi hadhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şarral umuri muhdesatuhah ve kulle muhdesatin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve ba'd bu gün 24. ders iman derslerinden 24. derse devam ediyoruz bugün İnşallah imanı artaca, artan sebeplerin son ikisindeyiz. 13-14'te ondan sonra inşallah imanı zayıfleten sebeplere geçeriz. Evet Eyüp. İnsanları Allah'a çağırmak, halis tevhid olan ebedi İslam mesajını yaymak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Evet. Evet. 13. sebep ona sarılsak imanımız artar. O da çok önemli meseledir. Her Müslüman bu görevde göre kendisini görevlendirmesi lazım bu görevle. O da nedir? Allah'a davet. Allah'a davet. Ne diyor? Allah'a davet etmek, İslam risalesini yaymak. Tevhidi emir bil ma'ruf ve en an munkarı. Buları yaymak, Allah'a davet etmek insanın imanını artar. Neden artar? Çünkü insan bir mümin İslamiyeti Allah'ın hidayetiyle, minnetiyle almışsa, ona varmışsa ne yapacak? Başkalarını başkalarını da ohide tu varmasını arz edecek. Bu bu bizatihi nedir? İnsanın imanını artırır. İnsanın imanını ne yapar? Artırır. Neden artar? Çünkü bu bir ibadettir. Allah subhanahu wa taala yolunda davet etmek, Allah subhanahu wa taala'nın yolunda çaba göstermek insanın ibadetini artırır. Davet çok önemli meseledir. O kadar önemlidir ki Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimesine buyuruyor. Diyor ki: "Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amila salihan ve qala innani minal muhsinin." Kim olabilir o şahıstan daha iyi, daha güzel? Kim olabilir? ki o daa ila llahi Allahu Teala ne yapıyor? Davet ediyor. Davet nedir? Davet nedir? Aslında eee davet nida. Çağırmak. Bağırmak. Bağırmak değil pardon. Çağırıyorsun. Sesle çağırıyorsun. Seslenmek. Seslenmek. Allahu Teala ne diyor Hz. İbrahim'e? Diyor ki hadiste geçtik gibi ayette geçtik gibi hadiste geçtik gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti İbrahim Allah subhanahu aleyhi ve sellem dedi çık dağın üzerine insanları haca çağır. Ne zaman? Şeyi, beyti yaptıktan sonra. Hazreti İbrahim diyor beni kimse duymaz burada ama diyor sen çağır. Sen görevini yap. Ayette geçtik gibi İbrahim ne yaptı? Davet etti haca. Bu davet nedir? İnsanları dedik. Çağırmak. Seslenmek. Seslenmek. Neye seslenmek? Hak dine. İnsanları hak dine davet etmek. Bu bu bu davetin anlamıdır. Davette ne var? 4 3 tane esas mesele var. 1 Davet eden davacı, bir davet edilen şahıs Bir de neye davet ediyorsun? Üçü neye davet ediyorsun? Bağlıdır. Ben insanları neye davet ediyorum? İslam'a. Hak din İslam'a. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem geldi. İslam'a insanları davet etsek biz davetçi oluruz. Karşı taraf nedir? Davet edilendir. Kim insanları davet eder? Hidayeti bulmuş, hak dini bulmuş, yaşamış Bütün insaniyeti de kurtar kendisi gibi kurt kurtar bütün insaniyeti de kendisi gibi kurtarmak istiyor. O şahıs davatçıdır işte. Diyor ki kim olabilir Rabbin âlemin diyor o şahıstan daha güzel söz söyleyen? En güzel söz hayatta nedir o zaman? Ve evrende en güzel söz nedir? He? İslam'a davet etmek. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadisinde nasıl açılıyor? Ahsanu ma ma qultu ana ve'n-nebiyyin min qabli la ilahe illallah. La ilahe illallah nedir? İslam dininin özüdür. En en iyi en güzel söz ben söyledim. Benden önceki de bütün peygamberler söyledi. Kel nedir? La ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah yok. Sadece Allah-u Teala'ya ibadet olunur. Bu İslam dininin özüdür. Bunu nereden biliriz? Bize ne lazım? Tevhidin ikinci şıkkı lazım bize. Muhammeden Resulullah. Bu dini kim getirir bize? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamberler. Bizim de peygamberimiz kimdi son nebimiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dini o getirir bize. Ondan dolayı biz bu hak dine davet ettiğimizden dolayı alimler ne diyorlar? davetçi peygamberin görevini yapıyor. Peygamberlerin görevini yapıyor. Daha doğrusu. Yani bir davetçi kendini küçülmesin. Davetçinin neyi çok önemlidir? Rolu çok önemlidir. Her şey davetçi o zaman olamaz. Davetçi olmak için peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem neyini taşıyacaksın? Ne? mirası. Mirası nedir peygamberin? İlimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor biz peygamberler mal mülk miras bırakmazız. Ne bırakırız? İlim. Kim onu aldıysa hakkıyla en büyük mirasa sahip olmuştur. Şimdi en büyük miras nedir? En zengin en zengin adamın varisi olacaksın yer üzerinde. Bundan daha zengin nedir? Çünkü bu sen yer üzerinde geçici hayatta 80-40 senelik bir hayatta ne oluyorsun? Dünyanın en büyük varisi olursun. Bir de ebedi hayatın varisi olmak için ne lazım? Peygamber ilmi lazım. Davetçiler asıl alimlerdir. Alimler de davetçidirler. Adduat Umul ulema ondan dolayı davetçi şarttır alim olması lazım. Alim olmadan davetçi olmak. Yani bir den Allahu Teala'ya davetçi davet yapıyorsa alim olması lazım. Eydir ümmetin üzerine o zaman nedir? Davetçi yetiştirmek vaciptir. Ümmetin üzerine davetçi yetiştirmek vaciptir. Çünkü ilim olmadan davet yapamaz kimse. Ondan dolayı alimler ümmetin üzerinde davetçi yetiştirilmesini farz kılmıştır. Farzı nedir? Kifayedir. Yani her kişiye zorunlu değil ama ümmet üzerine bu farz zorunludur. Yani halife olsa başta eee hacım olsa Müslüman hacin o ülkede vacip türü hacin üzerine davetçi yetiştirmesi lazım. Davatçiler nasıl yetişir? İşte medreselerde. Bu günde okullar kurulur mesela. İlç okuldan davatçiler okullar kurulur. Ortaokul, lise, üniversite. Ki bir günde mesela biliyoruz bütün ülkelerde İslami üniversiteler var. Yende bizim Türkiye'de ne var? İlahiyet var. Ama bunun orijinalını kuracaklar. Öyle yok göz boyama. İşte bir şey olsun diye emniyet eman olsun insanları biraz boşaltmak için değil. Birçok Arap ülkelerinde de İslam ülkelerinde de bu üniversiteler nedir? Göz boyamacı gibidir. Ama asıl davatçı yetiştirmek için bunu Müslüman yönetici eline alacak çünkü üzerinde vaciptir davatçi yetiştirmek lazım. Hakkıyla ulema yetiştirmek lazım ki o ulemeler peygamberlerin varisi hakkıyla olsunlar, o ilme nail olsunlar, o ilmi O daveti, o yolu, o vazifeyi ne yapsalar nesil be nesil canlı olarak, ilim olarak aktarsılar. Yani pratik ve teoriyi içissin bir arada aktarmaları lazım. Bunu da bildiğimizden sonra neyi bilmemiz lazım? Şimdi burada Ben demiyorum hiç kimse davet etmesin. Ama ne yapacağız burada biz? Alimlerin dediği gibi. Tamam. Ana davetçi olursan sen icazet alman lazım. İlmi bir icazetin olsun. Davetin de bir uzmanlık alanı var. Ondan sonra insan ne yapacak? Bildiği kadar ilme davet edecek. Aslında her müslümanın üzerine vaciptir Allah dinine davet etmek. Ama davetçi olmak değil bak. Ben davetçi olmaktan bahsediyorum. Peygamberin ilmini, mirasını alan ve onu tebliğ eden bu bir ara mirasa sahip olması için eliyet olması lazım. Ama biz bir müslümanın bu farz-ı kifayedir. Farz-ı ayn nedir? Her müslümanın üzerine bildiği kadar İslamiyeti de tebliğ etmektir. Ne yapacaksın? İslamiyeti tebliğ edeceksin. Bildiğin kadar. Bir biliyorsun, bir tebliğ edeceksin. Ki biliyorsun, ki tebliğ edeceksin. Üç biliyorsun o herkese. Bildiğin kadar tebliğ edeceksin. Değil mi benim üzerime vacip değil? Hayır. Bildiğin kadarı. Ha, yeri geldi aşabilir misin? Hayır, haramdır. Bilmediğin şeyi tebliğ etmesin. Çok yanlış tebliğ edersin. O da nedir? Haramdır, caiz değil. Haramdır, caiz değil senin için. Bildiğin kadar tebliğ edeceksin. Onun için bir günde bazı Müslümanlar ne yapıyorlar? Bildiklerini, bilmediklerini piyasaya anip tebliğ ediyorlar. O zaman ne oluyor? Etki, tepki oluyor. Bunun faturası kime kesiliyor? İslam dinine kesiliyor. İşte ne oluyor? İfrat tefhidçiler çıkıyor ortaya yere. Bu olur, bu olmaz cahilce söylüyor, söylüyorlar. Bu her davette var hel grupta var. Bütün İslam aleminde de var. Ama bazı ülkede cehalet çok uyan, bunlar çok oluyorlar. Alim çok uyan, bunlar az oluyorlar. İşte bundan dolayı arkadaşlar biz dikkat etmemiz lazım. Hem davet elden bırakmayacağız. Öğrendiğimiz kadar öğreteceğiz. Hem de ne yapacağız? Bilmediklerimiz, bilmediğimiz meselelerde konuşmayacağız. Davet çok önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Bir insan senin elinde hidayete varsa bu dünya malından senin için hayırlıdır." Yani nedir hidayete varsa? Yani bir insan İslam dinini bilmiyor. Yahudi, Hristiyan, kafirdir neyse. Geldim buna, bununla uğraştım, Müslüman oldu. Bu dünya sana bu dünyadan fazla malından hayırlıdır senin için. Bu bitti mi? Hayır. Bir de bizim toplumumuzda insan bizim toplumumuzda çok Müslüman var. Kimlikte Müslümandır ama yerine getiriyor İslam'ın şartlerini getirmiyor. Bu bizim babamız olabilir, kardeşimiz olabilir, abimiz olabilir, amcanız olabilir, dayınız olabilir. Ne yapacağız bunlara? Komşumuz olabilir. Bunlara biz tebliğ edeceğiz. Yavaş yavaş tebliğ edeceğiz. Bir tanesi hidayete vorsa, bunların bizden namaza başlarsa, Allah'a yönelirse bizim için bu dünya malının mirasından daha hayırlıdır. Neden? Çünkü bu adam bu adam hidayete olan adam ne kadar bir salih amel işledi o senin defterine yazılıyor. Sen hayattayken yazılıyor. Öldükten de sonra yazılıyor. Sayacın senin işliyor. Ne kadar? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men senne fil islami sünneten hasenah. Kim İslam'da bir iyi bir sünnet şey yaptı? En iyi sünnet nedir? Bir tane hidayete yormaktır. Kötü sünnet yaptın, onu kim o kötülüğü işleyene kadar hayat durdukça o sene yazılır. Onuncu biz ne kadar salih amel işlesek Allah Teala salih amellerimizden ibadetlerimizden ne olur hoşnut olur. O kadar cinin defterine yazı yazılır. Ecir yazılır. Birinci bize öğreten kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kimin için yazılıyor? Ashab'ın. Ondan sonra kimin için yazılır? Tabiin, etba'u't tabiin, dört imam ve bugüne kadar kimden almışsak bir ilmi onuç yazılıyor. Bu nedir? Allah'ın bir nimetidir. Allah ganidir. Gani gani de ne verir? Nimetini verir, ecrini verir. Allah-u Teala ecri gadidir. Allah-u Teala diyor sen bir amel yap, on misli mücafettin verir. Hata yap, bir, bir ceza verir. Bak Allah ganidir. Anlatabildim mi? Ondan dolayı İslam'a davet etmek en önemli meseledir. Bir de davetin adabı var, üslubu var, bunları bilmemiz lazım. Biz ferdi davet yaparken da bile, önce dedik ki, uzman davetçiler, alimlerden icazat alıp, bir de ilmin içinde davet bir uzmanlık alanıdır. Nasıl tıbbın içinde Bir sürü uzmanlık alanı var. Bir tane genel doktoru var, bir tane eee dahili doktoru var, bir bu hocaza uzman da, ilmin içinde de uzmanlık alanı var. O da nedir? Davacı. Bu icazeti almadan kimse demesin ben davacıyim. En azından davacı olmaya çalışırım dememiz lazım. Hakkıyla davatçı bu uzmanlığı alacaktır. Alimlerin el altından çıkıp icazet alacak. Ama bu yoktulusa bizde, bugün de halimiz böyledir Türkçe de mesela. Biz ne yapacağız? Biz çaba göstereceğiz, ilim öğreneceğiz, kitap okuyacağız. Var ise bizden bilciller olardan ders alacağız. Arapçamız var ise Arap alemindeki alimleri dinleyeceğiz. Alimler bu konuda nasıl yapmışlar davet metodlarını okuyacağız. Çünkü bu davet metod davet bir uzmanlık alanıdır. Yani bir doktor aynen reçeteyi her çeşeye yazabilir mi? Yazamaz. Neden? Davet bir fendir. Fen nedir? Bir baldır bir uzmanlıktır. Yani şimdi bir azacı bir doktor aynen azan eden Aynen ilacı aynen eee hastalık için aynen şahsa veremez. Başka başka şahslara başka başka ilaçlar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de davet metodunda bunu siyerine okusak davet insanlar nasıl yapıyor? Her insana kendi akli seviyesine göre, kendi anladığı dilden, kendi durumuna göre daveti tebliğ ediyor. İçenesi geliyor, duruyor Resulullah bana nasihat etti. Resulullah o adamı tanıyor. Müslümandır ama diyor nasihat etmene. Diyor kızma. Bir de diyor ona üç kere diyor kızma bana. Neden? Çünkü Resulullah tabiptir. Hâkimdir, doktordur. Neyi biliyor? Biliyor bu hasta, bu bu şahsın, bu Müslümanın hastalığı nedir? Asabidir, sinirlidir. Kızıyor çabuk. Kızarça ne oluyor? Şeytan oradan giriş yapıyor. Onun için diyor sen bu kapıyı kapatman lazım şeytanın yüzüne. Uzman reçetesi. Kızma diyor. Bir tane ayrı musulman geliyor. Ya Resulullah beni nasihat et. Diyor ana babana iyi geçin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor. O çocukun e, ana babasına iyi geçin dığından dolayı ne oluyor? Şeytan giriş yapıyor onlara. Ve hakedes-i sire baksa bir sürü tebliğe gelirken de davetçi her insana kendi anladığı dilden kendi seviyesinden konuşacaktır. Ben şimdi büyük sürü 10 senedir, 5 senedir, 3 senedir, 20 senedir ilim talep ediyorum. Mesela bir tane önüme yeni hidayete varmış, ilk oturduğumda onunla hemen ben bu ilmi ona boşaltsam ne olur? O adam taşıyamaz. Yani şimdi bir günde bilgisayara da hemen her şeyi hard diskle yüklesen çöker. Ne olur yavaş yavaş dosya dosya atacaksın. Dosya dosya atacaksın. Hatta ne olsun düzgün yerleşsin. Bir duvara kalkar can tuğlaları bir bir düzeceksin. O insanlara da yavaş yavaş öğreteceksin. Bu İslam dininde de var, teblihte de var. Mesela Bir tane bizim akrabalardan içki içiyor. Hemen gelip içki haramdır sen ne yapıyorsun? Olmaz. Ne yapacağız? Yavaş yavaş anlatacağız. Allah-u Teala içkiyi kat seferde yasakladı? Üç. Üç seferde. Bak Musulmanlar gözünün önüne koy Resulullah ile gelip Medine'de namaz kılıyor sarhoş. İçki içmişler. Birinci seferde içkiye eee namaza gerekçe içki içmeyin. Namaz saatlerinde içmeyin. Bu basamak basamak insanın fıtratına uygun olduğu için Allah Subhanahu taala da böyle emretmiş. Ondan dolayı bizim üzerimize görev düşen nedir? Biz de bunu basamak basamak insanlara davet yapacağız. Şimdi evet biz tevhidi bildir. Biz tevhidi çok güzel anladık elhamdülillah. Şimdi insanlar anlamamışlar. Biz bunu anladık hemen şimşek anlamadık. Zaman aldı yavaş yavaş. Karma karışık kafamızda çetre filler çözüldü. Kafamızda ondan önce karıştı sonra düzeldi. Delilleri bildik sonra ne oldu? Şeytanın tuzağından hilesinden kurtardık. Çök saldı elhamdülillah. Şimdi bir tane karşımıza gelmiş. Bunun tersi çök salmış onun kalbinde. Zihninde. Hemen gelip yukarıdan zembilden inmiş gibi bu olmaz, bu olur desek ne olur? Adam etki tepki olur. Reddeder. Ama yavaş yavaş kendimizi koyalım. Bak Allah subhanehu ve teala bize biz de bir hafta önce yiyen yani onun gibiydik. Yiyen yani bir ay önce, yiyen yani bir sene önce. Biz havadan inmedik. Tevhidi biliyorduk. Bu ülkede bilirsiniz. Tevhid maalesef hakiki anlamıyla itikad olarak zayıf kalmıştır. Belki yeri ne gelse yeri ne gele yoktur. E şimdi sen bunu gelip hemen anlatırsan ne olur? Olmaz. Yavaş yavaş anlatır. Allah Teala bize minnet etti kendi fazlıyla. Bizi seçti ümmetin içinden. Biz de gelip bu minnetten insanlara ne yaparız? Minnet etmeyiz. Bu hatadır arkadaşlar. Doğru olan nedir? Güzel dilden, tatlı dilden insanlara biz tevhid anlatacağız. İslam dinini anlatacağız. Anlattıkça ne olur? Bizim imanımız artar. Neden? Çünkü Allah için yaşıyoruz. Bu bize lazım. Onun için nasıl bir Musulman ekmeği için sabah akşamdan çıkıyor, e, sabahtan çıkıyor akşama kadar çaba gösteriyor, ekmek kazanıyor çoluk çocuk için böyle dert ediyor bu meseleyi kendisine neyle dert etmesi lazım? İslam'a daveti kendimize bir dert bilmemiz lazım. Terd edileceğiz bunu. En önemli meselelerimizden sayacağız bunu. Ne yapacağız? İslam'a gece gündüz yatıp İslam'dan kalkıp İslam'dan olacağız. Nasıl insanlara faydamız olacak? Çünkü Allah-u Teala en hayırlı yer üzerinde kullarını seçip ne yapıyor? Onları elçi. Onlar da ne diyorlar? Bak, Allah'ın yolunda peygamberler çeselen peygamber var, öldürenle öle öldürülen peygamber var, aziyat çeken peygamber var. Bunlar ne için böyle yapıyorlar? İnsanların hidayeti için. Aziyat çekiyorlar, hayatlarını koyuyorlar insanların hidayeti hidayeti için. Ondan dolayı bizim de üzerimize vaciptir. Ne vaciptir? İnsanların hidayeti için gece gündüz çalışacağız, çaba göstereceğiz. Bu çok önemli meseledir. Eğer biz Akhirati temin etmek istiyorsak al bize menzeme çalışacaksın. Bazı insanlar nedir? Kabiliyetleri yoktur daveti. Allah bu fıtrat ettir böyle yaratmış. Bazı insanın kabiliyeti yoktur davet yapamaz. Yani düzgün konuşamaz, edebiyat yapamaz, yapısı öyledir. Bu ayıp mı? Hayır, ayıp değil. Ama böyle kalması ayıptır. Ne yapacak? Kendisini yetiştirecek. Ha yetiştiremiyor. Fıtratı gereği. O zaman ne yapacak? En önemli mesele nedir? İslamiyeti yaşayacaktır. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre bir Musulman İslamiyeti yaşamadı, onun neresi Musulmandır? Yaşayacak. Bir alim ilmiyle amel etmedi, o alim değil. Bir davetçi ilmiyle amel etmedi, o davetçi değil. Bak, davetçilerin sıfatlarına gelsek, alimler bunu şöyle soralamış. Önceden davette en önemli mesele ihlas meselesidir. Her şeyi Allah rızası için yapacaksın. Şeytana giriş bırakmayacaksın. Her şey Allah rızası için. Şeytan gelir diyor işte biraz daha şey konuş, insanlar desiler, bak şöhretin oldu, talebelerin oldu. Bu nedir? Allah kurusu bu şeytanın bir girişidir. Davetçi sadece Allah rızası için gösterişten, fitneden bunları kapatması lazım. Şeytanın yüzüne bu kapıları. İçincisi ilmi olacak. İlim de her ilim ilim değil. Asıl ilim nereden alınır? Kaynağından. Kaynağı nedir? Bizim ehl-i sünnet imamlarından. Dört imamın uzantısından alınır. İster itikatta ister fıkıdta. Dört imamın uzantısı sağlam alimlerden alacaksın. Yok Ahmet Mahmud. Mustafa çıkmış bugün de davetçidir. Her birisi bir şey yürür, yürütür. Ha bular bu şahıslar bugün de dedikleri söz uyuyorsa asıl imamların sözüne bular da alınır. Uymuyorsa kusura bakmayın. Biz kayna sağlam yerden ayağımızı basmak istiyoruz. Çünkü sağ alimlerin peşinde gitmek ayağın sağlam yere bastığı gibidir. Çünkü sağlam yere ayağımızı basmasak ne olur? Hayatımıza mal olur. O dünyada geliriz, birden bakarız biz peşinde gittiğimiz adam yanlış söylemiş. Ne olur? Dönüş hakkımız var mı? Yok. Öyle bir şansımız var mı? Yok. Yer varsam bile döneyim bir daha sağlam yerden gelirim öyle bir şans yoktur. O zaman biz kim Resulullah'ın eteğine sarılmış? Onun eteğine sarılırız. İşte bu ilim. 3. nedir? Davetçi cesur olacak. Hakk'ta cesur olacak. Hiçbir zaman cesaretsiz davetçi olamaz. Yani korkak insan davetçi olamaz. Davetçi cesur olacak. Hakk'ı söyleyecek. Ha, bunun da fıkhi var. Hakk'ı söyleyemedin. Cesur davetçi bir yerde hakkı söyleyemiyor. Baskı var. Biliyoruz hepimiz bunu. En azından susacak. Yok kılıfına uyduracak, mecbur kaldım. Hayır, süşacaksın. Süsmel hakkı kurman demektir. Bu nedir? Cesarettir. Bir de davetçi ne olacak? Sabırlı olacak. Çünkü ne dedik? Sabır, bütün peygamberlerin başarı, sırrıdır. Allah sabra verdiği mükafatı hiçbir şey vermemiştir. Ayette ne diyor? Allah sabirleri, sabredenleri sayısız karşılık verir. Her amele sayı koymuş ama sabredenlere sayısız koymuş. Bütün peygamberler sabırdan başarmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baksak sabırdan başarmış bu daveti. Devletini kurmuş, yarımada hidayete varmış, ondan sonra dini yer üzerinde haçım kılmış. Ne ile? Sabırdan. 13 sene Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabretti. Hiçbir peygamber etmedi. Duy'uzitu eee eee uzi eee beni gibi e, aziyet bana olduğu aziyet hiçbir peygambere olmadı. Bana olduğu aziyet hiçbir peygambere olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Demerci sabır. Sabır çok önemlidir. Bir de bir bir sıfatı da olacak davetçinin ilmiyle amel edecek. O ilmi o İslam'ı yaşayacak ki insanlara davet edecek. İşte biz dedik ki bazı Müslümanlar davet yapamıyor. Yani öyle bir kabiliyeti yoktur. Sadece İslam'ı yaşasa bu bu bizzati davettir. Allah yolunda. Sadece İslamiyeti yaşa. Bu bir davettir insaniyete. Yani insan baksın sen sakalını bırakmışsın, elbiseni bol tutmuşsun. Eee camiye beş vakit gidiyorsun. Çoluk çocuğunu İslam'a göre yaşıyorsun. Komun komuşuna yardım ediyorsun, güler yüzlü, ha? Ey iyi kalpli, iyi niyetli, خير her خيرe tabulnüyorsun, yardıma koşuyorsun. İnsanlar seni görüp ne yapacak? Örnek olacaksın. İster istemez sen kendini ferz edeceksin üzerlerine. Çünkü bu fıtrat dinidir arkadaşlar. Cahir'de bile bu fıtrat var. Hangi fıtrat? İslâm'ın verdiği güzellik fıtratı. Bu fıtrat nedir? İnsan oğluydan gelmiş. Ama baba bunu bozar. Resulullah'ın dediği gibi Müslüman derdir her insan Resulullah dır ibni adam neye doğar fıt İslam fıtratı üzerine doğur annasından doğar İslam fıtratı üzerine babası yan onu Yahudi yapar yan Hristiyan yapar yan Mecusi yapar yan buna uyanlardan olur. bunun altından bu üçünün altından türeyen sapık yollardan olur yan da Müslüman eder baba babası onu Onun için bu fıtrat bizim en davetçinin en büyük sermayesi fıtrat'tır. Bir de nedir? Bir davetçi sıfatı olması lazım. O toplumun sevgisini kazanması lazım. Bu şarttır. Olması olmazıdır davet. O davet insanlar o şahsı sevecekler, sayacaklar. Çünkü insan sevmediği insandan doğru bile söylese lafı dinlemez. Sevmez istemez dinlesin. Ama sevdiğin insan yanlış da söyse söylese örtüfes yapar onun sözünü. Bilir de yanlıştır. Çünkü seviyor. Sevgi her zaman önemli bir unsurdur. Sevgi kalbin anahtarıdır. Bir davacı insanlar sevsen olur, hece şunu dinler. Davacının de hedefi nedir? İnsanlar onu dinlesin. Niye dinlesin? Saltanat mı sürsün? Hayır. Allah'ın dinini tebliğ etmek için elinde bir anahtar seveceksin. Nasıl beni toplum sever? Ne yapsam beni toplum sever? Bu çok önemlidir. Bir davetçi kendisine sorması lazım. Ne yapsam sünnette bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre açığlamış biz. İşte insanlara yardım edeceksin. Karşılıksız. Bunu yapar insanlar seni sever. Karşılıksız koşacaksın. Demeyeceksin ben bu komşuma bir yardım edeyim. Yarın benim de işim düşer bir yardım ederim. Yan komşum falan yerde çalışır. Benim de o yere işim düşer. Bugün yardım edeyim yarın işim düşer diye. Bunu dedin bereket kahar. O bilmese de sen böyle yardım ediyorsun bereket kahar. Karşılıksız insanlara yardım edeceksin. Koşacaksın insanların yardımına. Mahallede geçürsün bir yaşlı amca, dede, nine Yürüyür elinde bir poşet var hemen alının poşetini al. Onu götür eve kadar. Güler yüzlü ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor güler yüzlü karşılasan kardeşini bu bir sadakadır. İnsanlara maddi manevi elinden geldikçe yardımcı ol. Hediye ver. Resulullah diyor tehadu tehabbu. Ne demek? Hediyeleşin. Çok basit bir şey. Bir tane perfun al 2 liraya. Bir tane şimdi gördün kardeşim bu sana hediye benden. O ne kadar? O 20.000 liraya kadar yer olmuş bir hediyedir kalpte. Çünkü kalpten çıkıyor. Bu birinci şart. Olması olmazdır davet için. İkinci ne olacak? Cuvanc kazanacaksın. Bir toplumda cuvanc kazanmadın kimse seni dinlemez. Cuvancı nedir? Cuvanc hem şahsi insanlar seni cuvanclar Bu adam cuvan jeli cuvanjeli adamdır. Bu adama cuvanelir, sözünün eridir. He? Yalan söylemez. Bu adam inandığı gibi yaşar. Bir de senin ilmine cuvanseler. Sana cuvandıkları anda artık sen desen yoğurt beyazdır beyazdır derler. Siyahdır siyahdır derler. Neden? Çünkü sana cuvanıyorlar, ayrıca seviyurlersen. Cüvencilerin nasıl kazanacaksın? İşte sevgi cüvenc kazanmaktır aynı zamanda. Bir de cüvencilerin kazanmak için her zaman sadakat sahibi olacaksın. Hakiki sadık olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi La yezalul abdu yetaharra s-sidqa hatta yuktebe indallahi s-siddiqa Ne diyor? Bir kul diyor, sıdkı araştırır. Hatta Allah yanında sıd sıddıklarla yazılı. yazılır. Sıddık yazılır. Nasıl teharrel sidka? Yani yok eee rastgele doğru söylüyor. Yani dikkat ediyor. Mayın tarlasında yürümüş gibi illa ki bir şey doğrulununcasından çıkmıyor. Eskiler derler boğaz nedir? Buğum buğum. Pişirmeden lafı çıkartmıyor. Yatırar araştırır hangi doğrudur onu yakalıyor. Karşılığı nedir hadisin? Düz bir tende la yazalu yekzibu yalan diyor yalan diyor yalan diyor hatta yuktabe inde Allahi kattabe. Hatta Allah indinde ne yazılır yalan. Sıdk ne zamandır? Hatta Allah indinde yalancı yazılır. Sıdk ne zamandır? Sıdığı nasıl biliriz? Halemler diyorlar ki nerede seni yalan kurtardı orada yalan söylemedin sen sadıksın. Yani bir meselede sen desen ben bilmiyordum seni kurtardıysa o o bilfil sen o mahkemedir ölümdür her neyse cezadır seni kurtardıysa o o yalan sen o yalanı söylemesen Gerçeği söylesen sen hakiki sadıksın. Ne kadar önemlidir. Sen sadık olduktan sonra insanların güvenini kazanırsın. Bir de hiçbir zaman davetçi hiçbir zaman bilmediğin şeyi konuşma. Hatta sadık olacaksın onların karşısında. Güvenlerini kazanacaksın. Bir de bir davetçi hiçbir zaman demesin ben böyle görüyorum. Bu böyledir, bu halaldır, bu haramdır, bu hayır. Ne dersin güven kazanmak için? Alimler bunu diyor. Bak alimler bunu diyor çünkü ayet bunu diyor. Ayete dayanarak, hadise dayanarak filan alim böyle diyor. O toplumda hangi alimin mekanesi var? O alimden kendini ağzını öğreteceksin. Hiçbir zaman demeyeceksin. Ben diyorum bu haraldır, bu haramdır. Hayır alimler diyorlar bu haramdır çünkü böyledir. Şu alimler diyorlar bu haraldır çünkü Resulullah böyle demiş. İmam böyle demiş. O zaman ne olur insanlar bakarlar sen hep dedirirsin beni ene meselesi yoktur içinde. Bir art niyetin de yoktur. Hiç kimsenin içinde arka planın da yoktur. Hiç kimseye kimseye de hizmet etmiyorsun. O zaman sana güvenilir. O zaman seni Allah Teala bil ki sen bu şeyi elde ettin. Seni dinlediler. Bir Allah Teala seni sevdi. Seni sevgili kulu ilan etti. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ben bir kulu sevsem Hadiste geçiyor. Ben bir kulu sevsem Cibril'i çağırırım. Ey Cibril ben filan kulu sevdim diyor. Cibril ne yapar? Bağırır çağırır şeyde. E, sema ehline bütün melekler. Sema'de kim var? Melekler var. Ey ehl-ü sema diyar. Allah-u Teala filan oğlu filanı sevdi. Sema ehli de dua ederler onun için. Ondan sonra ne olur? Ne olur ondan sonra? O şahısın yer üzerinde kabul yazılır. Kabul nedir? Yani sevci. Allah-u Teala o yer üzerinde o şahısı sevdirir. Her çeşit onu seviyor. Düşmanları bile sevmeye başlar onu. Onun için bazı bizim imamlarımız, bakıyorsun yer üzerinde icma olmuşlar. Alemler diyorlar, nereden biliriz biz Allah bir denemez. Evliya, Allah'tır. Allah onu seviyor. Bütün Musulmanlar onu sevip sayıyorsa. O evliya Allah'tır. Bak bütün Musulmanlar. Bir de burada Musulmanlar nedir? Alimlere tabi olan Musulmanlar. Muteber alimlere tabi olan Musulmanlar. Olabilir biz bizim dönemimizde bazı alimler muteber değil ama bizim ülkemiz bütün o alimlere tapmış bir illet değil. Muteber alimlere, Ehl-i Sünnet alimlerine tabi olan Ümmet onu sever. 1400 senedir bu da tecelli etmiş bizim imamlarımızdan. Demek ki Allah oları sevmiş, kabul buyurmuş yer üzerinde. Her dedikleri insanlar onlardan amel etmiştir. Bunların da başında kimdir? Dört imamdır. Dört imamı niye? Ümmet el bebek, gül bebek almış. Her şeyde ona tabi olmuşlar. Neden? Çünkü Allah sevmiş onları, evliya Allah'tılar. Allah kabul buyurmuş onların sözlerine ne olmuş? Kabul buyurmuş olanın sözleri muhafaza olmuş. Bugüne kadar şeriatı biz onların çizgileriyle tanımışız. Evet. İşte bu da davet meselesidir arkadaşlar. Bu davet meselesinin üzerinde iyi durmamız lazım. Her çeşit şey davetçi olabilir ama sınırı aşmadan adabı, ahlakı, davetçiliği uslubunu bilmemiz lazım. Bir de bazı bazı hastalık var bizim ümmette maalesef. Ha, cöz e, kaş yaparcan cöz çıkartıyoruz. İnsanları davet ederken insanları İslam'a davet ederken İslam'dan nefret ettiriyoruz. Bu da nereden olur? Bunun da illetine nedir? Cahalettir. Bilmediğimiz yerde. İnsanları tekfir ediyorlar, sen bid'atçisin diyorlar. Bid'atçi bile bid'atçi desen kimse kabul etmez. Yavaş yavaş her şeyi yavaş yavaş anlatı anlata, anlata Ne olur? Şimdi bir tane bir çocuk ağlasa şefkat gösterirsin ona. Anlatabildim mi? Bir bir çocuk doktor doktora gitse ona ilaç verirken iğne vururken o çocuk doktorun yüzüne tükürse doktora o çocuğa bir tokat mı atar? He? Atar mı? Atsa diğerlerde biçim doktorsunuz sen. O bu çocuktur. Sen canını yaktın tükürdü sana. Yani sövdü seni şefkat göstermesi lazım. Davetçiler de insanlara şefkat göstermesi lazım. Çünkü davetçiler peygamberlerin görevini yapıyor. En şerefli alimler diyorlar. En mertebeli davet nedir? Şeyin insanlar kimdir? Resulullah'ın vazifesini yapanlardır. Ondan dolayı diyor ayette ve men ehsanu kavlen mimmen daa ila Allah. Sonra ne diyor ayette ve amila salihan. Yok ben oturdum burada ahkam kesiyorum. Google gibi bütün ilmi fışkırıyorum burada. Kabul bu bunu bulunur bu. Bulunmaz karşı tarafta neden? Eğer bu kaline olmasa. Kaline nedir? Ve amile salihan. Ben o söylediklerimi hepsini işlemesen karşı tarafın kalbine giremem. Kalbine girmek için tövbe ve pratik ona gör, örnek olmam lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği getirdiği ilmi hakkıyla tebliğ etti hakkıyla da yaşadı. Ondan dolayı bugüne kadar Resulullah'ın bize en ince ayrıntılı gelmiştir. Bir de neyi diyor? Ayetin sonu ve kale inni minel muslimin. Müslim nedir burada? Dinin ceneli Burada müslim diyebiliriz Hz. Adem'den Resulullah'a kadar. Hepsi müslümdür bunlar. Allah'a teslim olanlardır. Bir de diyebiliriz müslim burada menel müslimîn el-evâil. Evâil nedir? Burada müslimîn el-evâil biçincuk kuşok. Sahaba. Yani men o müslümanlardanın. Çünkü Müslümanlık nerede başladı? Resulullah'ın toplumunda. Birinci müslimin, müslimin nedir? Müslimin cem'idir, çokunluğudur. Birinci Müslüm kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Resulullah'ın toplumu sahaba. Ve ene mine'l-müslimîn. İnsan kendisi nispet ederken bugündeki Müslümana nispet eder yoksa birinci kuşağa. Birinci kuşak. Ben de birinci mu, mu, kuşak mı kuşak Müslümanlardan. Çünkü bizim ilmimiz oradan geliyor. Ha bugüne nispet edebiliyorum hangisine? O kuşaktan aynı matamat dizgisi dizgisine, milimetresine Onlar gibi yaşayan, onlar gibi söyleyen, onlar gibi inanan Müslümanlar bugün de var. Ben onlardanım. Zaten sen dedim ben onlardanım. Bugün var ise de otomatik olarak hepsi aynı çizgide şümle diyor. Ondan dolayı bu mesele davet meselesi çok önemlidir. Bunun üzerinde durmamız lazım. Evet, bugün söz verdik bu sebepleri bitirmek için fazla uzatmayalım. 14. sebebi geçelim. Küfrün çeşitlerinden, büyük günahlardan, münafıklık, kötülük ve isyandan ve imana aykırı olan her şeyden uzak durmak. Çünkü bu masiyetler kalpte imanın zayıflamasına sebeptir. Bunlardan uzak durmak ise imanın artmasına ve güçlenmesine sebeptir. <gülüyor> evet. 14. Küfrden. Küfrden zaten biz uzak olacağız. Elhamdülillah. Bütün Musulunlar küfrden uzaktır. Küfür nedir? İslam'ın dedi zıddıdır. Ee imanın zıddıdır. İman nedir? Kelime-i tevhid'i ikrar edip onunla amel etmektir. Küfür nedir? Bunun zıddıdır. Onu inkar etmektir. Şimdi bu küfürden biz elhamdülillah beriyiz. Bütün Müslümanlar bugün de her çeşidiür la ilahe illallah Muhammed er Resulullah ehli imandırlar. Ama küfrün neleri var? Şubeleri var. Nasıl imanın dedik şubeleri var, mertebeleri var. Derece derecedir. İman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de 72 şubedir. Birincisi la ilahe illallah. En azı da nedir? İmatatul eza anit tarik. Yoldan bir aziyeti çekmek. Vaşaire birçok şeyi var imanın. Neyi var? Eee şeyleri var. Eee Dereceleri var, basamakları var, mertebeleri var, cüzükleri var, parçaları var. Kifir de aynen imanın zıddı olarak derekeleri var. Basamak basamak seni nereye götürür? Yerin dibine götürür. Basamak basamak. Kafir de kafirden farklıdır. En kötü kafir kimdir? Münafık. Münafıklar. Neden? Çünkü kafir azı dişini çıkartmış, sen ona ihtiyat alıyorsun. Biliyorsun bu senin düşmanındır. Munafık sağ gösterip sol uğrar sana. Ondan dolayı hiç cürümü var onun. Onun için derkil esfeli minen nar. Munafıklar ateşin en altındadılar. Bütün bu çafillerin yandığı pislikleri onun üzerine dökülür. En altaddılar munafıklar. Cehennem de derece derece dereke derekedir. Cennet derece derecedir. Şimdi cehennemde şubeleri var. O şubeler müminde olabilir ama küfür olmaz. Çünkü küfürden iman zıddıdır. Biri kalbe girse o birisini atar dışarı. Küfür girse kalbe imanı atar dışarı. Bunun çaresi yoktur. Ama neyi var küfrün? O ana küfürdür. Girse kalbe ana imanı atar. Ama küfrün parçaları var. Hafifleri var, ortaları var. Bu parçalar amelin Bütün salih emeller imandan nedir? Bir parçadır. Bütün salih emeller imandan parçadır. Bütün kötü emeller, masiyetler, münkeretler nedir? Küfürden bir parçadır. Şimdi bu bizim kalbimizdir. İmanımız var elhamdülillah içinde. Biz bu imanı artan sebepleri işlemesek ne olur? Kalbimizde imanımız zayıf olur. Şimdi bu, bu imanı artan sebepleri imanımızı artıran sebepleri dedik bir sürü salih amelleri işledikçe kalbimiz ne olur iman dolu olur. Bu sefer bir vasiyat işlesek küfrün parçalarından kalbimize girse kalbimizde ana iman var ama bunları işlese ne olur? İmanı ne yapar zayıf eder. Zayıf eder, zayıf eder. Ne olur bu sefer? İmanımız alçalır. O zaman biz ne yapacağız? Bu çürüm bütün bölümlerini, bütün parçalarını, bütün münkeretler, kötü amellerden ne olacağız uzak duracağız. Uzağ duruşsa ne olur? İmanımız artar. O zaman biz ne yapacağız? Biz oturup neyi alaştıracağız? Çürük nedir? Kaç tane parçası var? Bütün çürük götüren amellerden uzak olacağız. O da nedir? Münkerler, mahsiyetler bunlar çürüktendir. Ne yapacağız? Uzak duracağız. Allah bizi küfre götürmesin. Bunlar içe kalbe girdikçe imanınızı zayıflettir. Bunlardan uzak olsak ne olur? İmanımız ne olur? Artar. Biz ne istiyoruz? İmanımız artsın. O zaman ne olur? Şifirden uzak dururuz. Bu münkerler, bu mahsiyetler direk ne yapar? Kalbi zayıflatır. Mesela bir tane çıktı dışarı. Gözünü sağdan soldan çekmiyor. Allah'ın helal kıldığı Bütün şeylere bakıyor. Bu nedir? Çifirden bir parçadır. İman tarafına koyabilir misin? Koyamazsın. Çünkü neden? O Allah'ın haram kıldığı meselelere baksan evet desem ben ben şu günah işledim. Bu senin için büyük günah yazılır. Ama baksan bir tane gelse dese kardeşim niye bakıyorsun? Allah bunu haram kılmış. Yok canım, bu haram değil dese bildiğin aldığı haramdır da sen desen haram değil ben inanmıyorum bu haramdır insan kafir olur Allah korusun sebepler üzerinde bulundukça ondan dolayı işte bu kifirden bir ameldir ne olur sen kalbinde gözün harama baktın yalan söyledin, gıybet ettin, nemime yaptın bunlar hepsi kifirden bir parçadır bütün kötü ameller kifir tarafındadır bütün salih ameller iman tarafındadır o zaman ne yapacağız bizim imanımızı artmak için Bütün salih amellere sarılan, bütün kötü amellerden uzak duran bizim ne olur imanımız artar. Araştır atınız arkadaşlar. Salih amelleri bildir. Tamını bilmedik ana çizgisiyle. Tamını bilmek için inşallah biz ileride ehli imanın sıfatı, imanın faydaları, barları onları hepsini işleyeceğiz. Ana çizgileriyle bildir. Bunları işleyeceğiz. İbadet, zikir, ondan sonra kötü amellerden de uzak olacağız. Kötü amellerden uzak olmak demek imanını artmaktır. O zaman araştıracağız ne kötü ameldir? Gıybet ne kötü ameldir? Namamlık ne kötü ameldir? Gözün harama bakmak ne kötü ameldir? Eee yalan söylemek ne kötü ameldir? İnsanlara hasedet yapmak bu hakeza. Buna benzer bütün amellerden biz uzak duracağız. Evet bu amelleri işledik arkadaşlar 14 tane saydık. Bu on dört taneni işledikçe bizim ne olur? İmanımız artar. Bize de bu lazım. Niye imanımız artsın dedik? Hatta bu hayat tarlasında bu düşmana karşı silahlanıp cücdüleneriz. Evet. Şimdi o en sonunda oku. Bugün bu dersi burada bitirelim. Bunların dışında imanı artırıcı daha başka sebepler ve yollar da vardır. Ey Müslüman kardeşim! Allah Teala bize de sana da kurtuluş yolunu öğretsin. Bil ki Kulun kalbindeki imanın azalmasının en önemli sebeplerinden biri, imanı artırıcı sebeplere sarılmamak, onu kuvvetlendirmeyi ihmal etmek ve ona özen göstermemektir. Nitekim bu sebeplere sarılmak, imanın artmasının, onları ihmal etmek azalmasının sebebidir. Sözün özü, müminin salih amelleri arttıkça imanı da artar. Allah katında yüksek bir mertebeye ulaşır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, İşte onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler de beraberdir. Onlar da ne güzel arkadaştır. Muhakkak ki müminler mutluluk ve başarıya erdiler. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekâtı ifa ederler. Mahrem yerlerini korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri cariyeleri ile ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar İşte onlardır haddi aşanlar. O müminler üzerle o müminler üzerlerindeki emanetleri gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına tutarlar. Onlar namazlarını vaktinde eda edip zayi etmekten korurlar. Münsurası 1. ayetten 9. ayet. Herkese tavsiye ederim gitsin bunun tefsirini okusun. Bu bizim bütün anlattıklarımızın şeyidir, özüdür. Bak diye birinci ayetullah Subhanahu ve Teala sözün özü. Sözün özü kardeşler. İmanımız artmak istiyorsa gelin bu ayeti okuyalım. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? <gülüyor> <gülüyor> ve men yut'i'llaha ve'r-resule. He? Kim Allah'a ve Resulullah'a itaat ederse. İtaat nedir? Yani Allah Teala emrettiklerini yaparız, nehyettiklerinden uzak oluruz. Yani salih ameli işleriz, kötü amelden uzak oluruz. Beniapsah ne olur ya Rabbim. Fa ulaike onlar Allah Teala diyor. Ma alladine en'amallahu aleyhim. Onlar Allah'ın Allah oları olanı onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerle. He. Allah bu Allah'a Allah Allah Allah ve Resul'e itaat eden Allah onlara nimet verir. Kendilerine nimet verdiği kişilerle olur. Bir bakın Allah kime nimet vermiş? He? Allah'ın nimeti kime nail olur? İşte ayetin tamamlarında diyor. Nebiyyin nebiler. Nebiler Allah'ın en sevgili kulları, en seçkin kulları. Suddiqin sadık olanlar, bir daha sıdıkı tahri edenler dediği araştıranlar. Her şeyde sadık olurlar. Şuhada şehit olurlar. Hayatını koymuş Allah için salihin salihler bütün halları ahvaları Allah'ın metoduna göredir. Ve hasune ulaike rafiqa. Allah Teala'dır bulardan olursunuz. Bulardan da olmak ne güzel bir şeydir. Buların yeri nerededir arkadaşlar bilir misiniz? He? Ebedi cennette cennetin de en zilletinde firdevs-i alada ki onun sakfi tavanı Arş-ı Rahman'dır. Ne mutlu bize bular gibi olsak ve Allah'tan isteriz ki bizi de bunlara ilhak eylesin. Amin. Neyle eder ne ama? Temenniyle olmaz. Ben yerimde oturum alma biş ağzıma düş olmaz. Amel yapacaksın. Bu dünya amel tarlasıdır. Amelsiz hiçbir zaman ne olmaz? Cennet olmaz. Ama her amel de kabul değil. Onun için Allah Teala ayette diyor: "Ve amilussalihat" salih ameller üzerine dur. Sadece amel değil. Adam var gece gündüz çalışır ama geçersizdir terazide. Ne çalışacak salih? Salih amel nedir? Allah ve Resul'ün emridendir. Diğer ayete gelirken Allah Teala diyor kat aflahul well mu'minun. Müminler iflah oldular. Felaha nece eee kavuştular. Cenne-i Firdevs'e aleye gittiler. <gülüyor> Bular çimlerdir sıfatlarını diyor burada. Nadir kıssacısı zamanımız daraldı. Namazlarında haşietiler. Haşiet nedir? Zannediyor. Ben Allah'ı görmüyorum ama zannediyorum. İnanıyorum Allah beni görüyor. Nasıl insan namaz kılar? Haşia. Bir seferlik hayır. Fi salatim haşuun. Yani devamlı Allah'a karşılanana kadar. Onun yanına gidene kadar, son nefese kadar o oh huşu içinde istimrariye, devam, devamlılık. Şöyle ne diyor? Vellezihum <gülüyor> anil lağvi mu'ridun. Lagu nedir? Yaramayan sözler. Boş şeyler. Bir şey yap, yapacağım benim İslam'da terazimde bir şey yazılmıyorsa o boş şeydir. Ben bakacağım her şeyi Allah rızası için yapsam o boş değil. Bak. Ben şimdi pikniğe gidiyorum. Çok insan diyor bu boş iştir. Git onun yerine ibadet et. Ya benim de nefsim ihtiyacı var. Biraz bulanımdan gitsin diye piknik yapabilirim. Ama piknik ne zaman Allah rızası için olur ne zaman olmaz? Ne zaman ben çıktım o nefsimi biraz dinlendireyim. Hata gelin daha dinç ibadet edeyim, davet yapayım, işimde çalışayım. Allah ben gidip orada biraz Allah'ı tefekkür edeyim. Bular ne olur? Boş olmaz, salih amel olur. Ama ciddiyim ya ben bir stresten atayım, bir duyyanın bulanıklığı hiç düşün orada bir gidim, orada oturayım falan yapayım. Allah'ı unutsam ne olur? O abal olur sana. Boş şey olur. Vellezinehum lizzekati fa'ilun paralarını zekatlarını verirler. Bu İslam'ın vacibidir. Sonra ne ne ne diyor vellezinehum lifurucihim hafilun. Nedir? Şehvetlerine muhafaza ederler. Yani Allah'ın haram kıldığı şehvetlerini Allah'ın haram kıldığı yollarla gideremezler. Ne yaparlar? Yen kendi halallarıyla yende sabrederler. Sonra eee en sonda ne diyor? Ha valladine hum li amanatihim raun. Emanetlerine muhat ederler. Emanet nedir? Ben sana bu gözlüğü verdim karşısının yanında sen buna makayet olursun. Nasıl olursun? El bebe, gül bebek. Bu emanettir. Ama vacaire bütün emanetlerde ama en büyük emanet nedir? İnsan oğlunda bize ne Allah emaneti vermiş? Elimiz, gözümüz, kalbimiz, organlarımız En büyük amanet bunlara çıkmamız lazım Önce kendi nefsimizin amanetini vererim Ondan sonra toplumumuzun amanetine Yani benim yüzümden bu el, bu göz, bu şey Nereye gider? Yana taşa gider Yen cennete gider Onun için ben amanetime sahip çıkacağım Sonra en sonunda ne? Ne, neyle bitiriyor Allah subhane ve teala وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ İşte muhafaza ederler namazlarını hakkıyla. Yani yerinde, zamanında ve o huşu ile muhafaza ederler. Böylece Allah-u Teala'nın karşısına çıkarlar. Böylece arkadaşlar Allah-u Teala'nın karşısına çıksak bizim üzerimize Allah'ın izniyle hiçbir şey yoktur. Böyle hakkıyla bu dokuz ayeti niye diyorum cidin tefsini okuyun? Bu dokuz ayeti hakkıyla amel etsak müminlerin hakiki sifatları buradadır. Bunları sıfat edecek Allah'ın izniyle nebi peygamber salihler şehitler işte biz onların yanında oluruz. Ne mutluluğu bize biz onların yanında olsun. Ve Allah'tan dua ediyoruz ki ya Rabbi ya Rahman ya Rahim bizim amelimizi salih et. Sadiqlerden et. Bu dünyaya bu dünya için çalışanlardan bizi eyleme. Resulullah'ın yaşadığı gibi bizi Yaşamayı nesip eyle ki son nefesimize kadar biz sene, senin yanına geldiğim, geldiğimize kadar bizi ne yap? Şaşırma. Ve onların izinde, onların Resulullah'ın sünnetiyle izinde seni karşılayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein müş tümünü zaten de